2601 Teşehüd Yine Ebu Davud'un bir diğer rivayetinde Şehadet edelim ki Muhammed Allah'ın elçisidir cümlesinden sonra şöyle denir. Bunu söyledin veya şehadeti ifa ettin mi? Namazını ifa ettin demektir. Kalkmak istersen kalk. Oturmak istersen otur. 2602 Teşehüd Nesai'nin bir rivayetinde şöyle denmiştir. Resulullah Aleyhissalatu ve selamla namaz kılınca selam Allah'ım üzerine. Selam Zebid ve Mika'i üzerine olsun derdik. Resulullah Aleyhissalatu ve selam selam Allah'ım üzerine olsun demeyin. Zira Allah'a selamın kendisidir. Ancak şöyle deyip Tahiyyat, Allah içindir. 2603 teşehhüd İbn Abbas radıyallahu anhü anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Selam bize Kur'an'dan sure öğrettiği gibi teşehhüdü öğretti. Şöyle derdi: Tahrîyat, mübarekat, salavat, Taybat, a, u, a, h içindir. Ey Nebi Selam a, u, a, h, ne rahmet ve bereketi sana olsun. Selam bize. Allah'ın salih kullarına olsun. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Şehadet ederim ki Muhammed A-ı-ı-A-H-ı-N Resulü'r. 2604. Teşehüd. şöyle gelmiştir. Selam sana olsun. Selam bize olsun. Yani her iki selam kelimesi de elif yansızdır. 2605. Teşehhüd. Ebu Misar Allahu ı allah An'tan yaptığı bir rivayette şöyle gelmiştir. Şehadet ederim ki A-ı-ı-A-H-T-A-N başka ilah yoktur tekdir. Şeriki yoktur. Muhammed de onun kulu ve Resulü'dür. 2606 Teşehhüd. Yine mesaide Hazreti Cabir adı Allah'ı gelen bir rivayette şöyle denmiştir. Teşehüdü. Kur'an'dan bir sureyi öğrendiğimiz gibi öğrendik. Şöyle ki. Bismillah ve billah et Bu rivayette Abduhu ve Resulü'nü ibadesinden sonra şu ziyade mevcuttur. s e u ü ülahe cennete ve e-üzü a ı a h t a ne cenneti istiyor. Ateşten ona sığmıyorum. 2607 Teşehhüd. İbni Ömer radıyallahu anhüma Resulullah aleyhissalatu ve selamdan teşehüd olarak şunu rivayet etmiştir. Et tahiyyatü ıllahi ve salamatü ve tayibatü. Es selamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi, İbni Ömer der ki, ben buna şunu ilave ettim. Ve berekatuhu es selamu aleyna ve a-ı-a ibadillahi salihin. Eşhedü en ve ilahe illallah, i̇bn Ömer der ki. Ben buna şunu ilave ettim. Vahdehu i, a şerike ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. 2608. Teşehhüd, Teşehüd. Muatta da şöyle gelmiştir. Nafi der ki i̇bn Ömer radıyallahu anhüma şöyle teşehhüd okurdu. Bismillahi, et tahiyyatü lillahi, ve salavatü lillahi, ezzakiyyatü lillahi, esselamu a ı -ne ve rahmetullahi ve berekatuhu, esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin, şehidtü en a ilahe illallahu ve şehidtü en-ne Muhammeden Resulullahi, bunu ilk iki rekatin kadesinde okur ve teşehüdünü tamamlayınca dua ederdi. Namazın sonunda oturunca da yine böyle teşehülde bulunur ve teşehhüdü öne alırdı. Sonra dilediği duayı okuyarak dua ederdi. Teşehhüdünü tamamlayıp selamı vermek isteyince şöyle derdi. Es selamü aleyn. Nevi'i ve rahmetullahi ve be berekatuhu es selamü aleyna ve a a ibadillahis salihin. Sonra sağına. Es selamü aleyküm derdi. Sonra bu eten imama selam. Verirdi oğlundan biri kendisine selam verirse mukabeleten ona da selam verirdi. Rezin şunu ilave etti. Ve dedi ki, Resulullah aleyhissalatu ve selam böyle yapmayı emretti. 2609 Teşehüd, İmam Malik'in Kasım, i̇bn Muhammed'den yaptığı diğer bir riyayette şöyle gelmiştir. H. Z. Allahu Radiyallahu anha iken şunu okurdu. Et tahiyyatü et tayyatü es salavatu. Eşhedü en ve ilahe illallahü vahdehu ve şerikelihü ve enne Muhammeden abduhü ve resülühü. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Esselamu aleyküm. 2610. Teşehüd. İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre şunu demiştir. Teşehüdün sessiz okunması sünnettir. 2611. Kade oturma a-ı-i, i̇bn Abdirrahman el-Muavi Rahimehullah anlatıyor. Ben namazda çakıl taşlarını kurcalarken i̇bn Ömer radıyallahu anh beni gördü. Namazdan çıkınca beni bundan nehyetti ve, sen de Resulullah aleyhissalatü vesselamın yaptığı gibi yap dedi. Ben, Resulullah aleyhissalatü vesselam ne yapmıştı diye sordum. Ben, namazda oturduğu zaman, Efendimiz sağ avucunu sağ dizinin üzerine koyarak, bütün parmaklarını yumar. Baş parmağını takip eden parmağıyla da işarette bulunurdu. Sol avucunu da sol uylunun üstüne koyardı. 2612 Kade oturma Nafi'nin İbni Ömer radıyallahu anhümaden yaptığı bir diğer rivayette şöyle denmiştir. Sol eli de sol dizinin üstüne açmış olarak koydu. 2613 Kade oturma yine İbni Ömer'den bir başka rivayet şöyledir. Sağ elini sağ. Dizi üzerine koydu. 53 akdir yapıp şehadet parmağıyla işarette bulundu. 2614. Kade oturma Nisai'nin Ali İbni Abdurrahman'dan kaydettiği bir rivayette der ki. İbn Ömer radıyallahu anhümanın yanında namaz kıldım ve namazda çakılları alt üst ettim. Bana çakılları alt üst etme. Zira çakılların çevrilmesi şeytan işidir. Sen de Resulullah'ın yaptığı gibi yap. Ben onun ne yaptığını gördüm dedi. Ben, Resulullah'ın ne yaptığını gördüm diye sordum. Şöyle dedi ve sağ ayağını dikti. Solunu yatırdı. Sağ elini sağ uyluğu üzerine. Sol elini de sol uyluğu üzerine koydu. Şehadet parmağıyla da işaret etti. Bir diğer rivayette şöyle denmiştir. Baş parmağı takip eden parmağı ile kıbleye işaret etti. Nazarlarını da ona dikti. 2615 Kade oturma İbnü Zübeyr adı Allahu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam namazda oturunca, sol ayağını sağ uylunun ve bacağının altına koyar. Sağ ayağını da yere döşerdi. 2616. Kade oturma yine İbnü Zübeyr adı Allahu Amin'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam namazda oturur vaziyette iken, dua edince, hareket ettirmeksizin parmağıyla işaret yapar. Bu vaziyette dua ete okurdu. Sol eliyle de sol uylunun üzerine dayanırdı. Bir diğer rivayette şöyle gelmiştir: Gözlüde işaretinden ayrılmazdı. 2617. Kade oturma Vayy ibnu Hucrabi Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam sol ayağını yere yaydı. Elini sol uylunun üzerine koydu. Sağ ayağını da dikti. Nisaînin. Bir rivayetinde kollarını. Uyluklarının üzerine koydu. Şehadet parmağıyla işaret ederek dua ediyordu. teşehhüdü okuyordu. 2618 Kad'de oturma Bu Yasir -e Rabi'ye Allah'u an diyor ki. Musa İbn-i İbn-i Hakkas'ın şöyle söylediğini işittim. Babamın yanında namaz kılmış. Namazla avuçlarımı iç içe kavuşturup uyluklarımın arasına koymuştum. Babam bu tarzdan beni mennetti ve biz de bir ara böyle yapmıştık. Ondan nehirildik ve ellerimizi dizlerimizin üzerine koymakla olunduk. dedi. 2619, Kade oturma Asım İbn-i el-Şermi'an, Ebi-hi an-Ceddihi, ki ismi de Şirhat İbn-i Mezdur, der ki, Resulullah aleyhissalatu re huzuruna girdim. Namaz kılıyordu. Sol elini sol uylunun üzerine koymuş. Sağ elini de sağ uylunun üzerine koymuş. İdi. Sağ elin parmakları hep yumuk. Sadece işaret parmağı açıktı. Şöyle dua ediyordu. Ey kalpleri döndüren Allah'ım! Kalbimi dinin üzerine sabit kıl. 2620 Kade oturma Hebu Humeyd Es Sayyiden yine Tirmizi'nin bir rivayetinde şöyle denir. Resulullah aleyhissalatu vesselam teşehrit için oturdu. Sol ayağını yayıp sağ göğsümü kıbleye çevirdi. 2621 Kade oturma Nisa'ydeki rivayette şu ziyade var. Namazın sona erdiği katte sol ayağını geride bırakmış ve uyluk kemiğine dayanarak oturmuş. Sonra da selam vermişti. Yine nesai'nin girdiği her rivayetinde şu ziyade var. Şehadet parmağını kaldırmış ve onu hafif eğmiş vaziyette teşehüdü okuyordu. 2622 Kade oturma Abdullah İbni Abdillah İbni Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. İbn Ömer namazda oturunca bağdaş kurardı. Aynı şeyi ben de yaptım. O sırada aşım gençti. Beni bundan mehiy etti. Ve dedi ki, namazın sünneti sağ ayağını dikmen. Solu da bükmendir. Ben kendisine, ama sen bunu yapıyorsun dedim. Bunun üzerine, ayaklarım beni taşımıyor, diye açıklamada bulundu. 2623, Kade Oturma Nesai'nin rivayetinde şöyle denmiştir. Namazın sünneti sağ ayağını dikmen parmaklarını kıbleye yöneltmen ve sol ayak üzerine de oturmandır. 2624, Kade Oturma Tavus Rahimullah anlatıyor. İbn-i Abbas Rabiallahu anhüma namazda iki ayak üzerine iki hakkında sordum, bu sünnettir dedi. Kendisine, biz bunu erkeğe eziyet görüyoruz dedik. O tekrar, bilakis, o, Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselamin sünnetidir dedi. bu İki ayak üzerine tabirinden sonra tecride ziyadesi mevcuttur. 2625. Kade oturma İbn Musa adı an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve ilk iki rekatte oturunca, çabuk kalkmak için sanki kızgın taş üzerine oturmuş gibiydi. 2626. Selam, Amir İbn Saad babasından da Allah'u an naklediyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam namazını tamamlayınca sığına ve soluna selam verirdi. Öyle ki ben geride olduğum halde yananın beyazlığını görürdüm. 2627 Selam, İbn-i Mesud Rabiallahu An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam namazı bitince sığına ve soluna selam verir. Şöyle derdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ebu Davud da soluna tabirinden sonra şu ziyade yer alır. Öyle ki yananın beyazını gördük. Nisaide ise şu ziyade vardır. Öyle ki, şu taraftan yananın beyazlığını görürdük. 2628 Selam, Ebu Davud'un Vay-ı i̇bn Hüc Allah'u Hücre'de yaptığı bir diğer rivayette şöyle gelmiştir. Resulullah aleyhissalatu ve selam sağına. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu diyerek. Soluna da Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek selam verirdi. Yine Ebu Davudda da Semire İbni Cünet'ten gelen bir rivayette, sonra imanınıza ve kendinize selam verin buyurulmuştur. 2629 Selam, Cabir İbni Semire adıya Allah'u anhum'a anlatıyor. Resulullah ve selam ile beraber namaz kılınca, ellerinizle işaret ederek, Esselamu aleyküm ve rahmetullahi demiştik ve eliyle de iki tarafına işaret etti. Resulullah aleyhissallatu ve selam bunun üzerine ellerinizle neye işaret ediyorsunuz? Niye ellerinizi? Hırçın atların kuyruğu gibi kıpırda görüyorum. Namazda sakin olun. Her birinizin ellerini dizlerine koyup, sonra sağındaki ve solundaki kardeşine selam vermesi yeterlidir. 2630. Selam. P.Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam selam verince. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarek de yada celal ile ikram diyece kadar oturuldu. Bu cümlenin manası. Ey Allah'ım! Sen selamsın her çeşit ayıp. Kusur ve afetlerden uzaksın. İnsanların mazhar olduğu selamet sendendir. Ey celal ve ikram sahibi Rabbimiz! senin şanın yücedir demektir. 2631 Selam, Semre İbni Cüneb radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam imamın selamına selamla mukabele etmemizi, birbirimizi sevmemizi, birbirimize selam vermemizi emretti. 2632 Namazın evsasını bildiren bazı hadisler, Ebu Hümeyt Es-Said Rabiyallahu an anlatıyor. Kendisi, Resulullah aleyhissalatu ve selamın ashabından on kişilik bir grupla oturuyor idi. Resulullah'ın namazını zikrettiler. Bunun üzerine "Ben içinizde aleyhissalatu ve selamın namazını en iyi bilen kimseyim? Nasıl olur?" Allah'a yemin olsun. "Sen ona bizden daha çok tabi olmuş, bizden önce onun sohbetine katılmış değilsin." dediler. O her şeye rağmen deyip ısrar edince peki efendimizin nasıl namaz kıldığını arz et görelim dediler. Sıfırıncı da anlattı. Aleyhisselatu vesselam. Namaza kalkınca kollarını omuzları hizasına kadar kaldırırdı. Bütün kemikleri mütedil şekilde yerlerinde istikrarını bulunca tekbir getirir. Sonra kıraatte bulunur. Sonra tekrar tekbir getirir. Ellerini omuzları hizasına kadar kaldırır. Sonra rüküya gider ve el ayalarını dizlerinin üzerine koyar. Sonra o durumda mütedil bir vaziyet alır. Başını ne aşağı kırar ne de yukarı kaldırır. Sonra başını kaldırıp, Semiyallahu li men hamide Allah kendisine hamledeni işitir der. Sonra ellerini tekrar omuzlarının hizasına kadar mütecil şekilde kaldırır. Sonra, Allahu Ekber deyip yere eğilir. Ellerini yanlarına açar. Sonra başını kaldırır. Sol ayağını büker. Üzerine oturur. Secre elince ayaklarının parmaklarını açar. Sonra secre eder. Sonra Allahu Ekber der. Başını kaldırır. Sol ayağını büker. Her kemik yerine gelinceye kadar sol ayağının üzerine oturur. Sonra aynı şeyleri diğer rekata yapardı. Sonra iki rekati tamamlayıp kalkınca istitah tekbirinde olduğu gibi tekbir getirir. Ellerini omuzlarının hizasına kadar kaldırır. Sonra aynı şeyleri namazın geri kalan kısmında da yapardı. Selam vereceği son rekatin secdesi olunca sol ayağını makadının altından sağ tarafına çıkarır ve sol tarafı üzerine yere çökerek otururdu. Onun bu açıklamasını dinleyince yanındakiler doğru söyledi. Resulullah aleyhissalatu vesselam böyle namaz kılardı dediler. 2633 Namazın el bildiren bazı hadisler İfa İbn-i Rafi radıyallahu an anlatıyor. Biz mescidde iken bedeli kılıklı bir adam çıka geldi. Namaza durup hafif bir şekilde yani hükümledi. Tesbihleri kısa tutarak namaz kıldı. Sonra namazı tamamlayıp Resulullah aleyhissalatu vesselam'a selam verdi. Efendimiz üzerine olsun. Ancak git namaz kıl. Sen namaz kılmadın buyurdu. Adam döndü tekrar namaz kılıp geldi. Resulullah'a selam verdi. ve vesselam selamına mukabele etti ve, Dön namaz kıl. Zira sen namaz kılmadın dedi. Adam bu şekilde iki veya üç sefer aynı şeyi yaptı. Her seferinde Aleyhisselatu vesselam, Dön namaz kıl. Zira sen namaz kılmadın dedi. Halk korktu ve namazı hafif kılan kimsenin namaz kılmamış sayılması herkese pek ağır geldi. Adam sonuncu sefer, ben bir insanım isabetle ederim. Hata da yaparım. Bana hatamı göster. Doğru öğret dedi. Aleyhissallatu vesselam. Tamam. Namaza kalkınca önce a, u, u, a, he, u, ne sana emrettiği şekilde abdest. A, -ı. Sonra izam okuyarak şehadet getir. İkamet getir. Namaza dur. Ezberinde Kur'an varsa oku. Yoksa a, u, u, a, he, a. hamdet. Tek bir getir. Tehlil getir. Sonra rüküye git. Rükü halinde itminaner azaların rüküde mütedil halde bir müddet dursun. Sonra kalk ve kıyam halinde itilale er. Sonra secreye git ve secre halinde itilale er. Sonra otur ve bir müddet oturuş vaziyetinde dur. Sonra kalk. İşte bu söylenenleri yaparsan namazın mükemmel kılmış olursun. Bundan bir şey eksik bırakırsan davazını eksilttin demektir. Ravid der ki. Resulullah ve Vesselam'ın bu sonuncu sözü ashabı önceki. Dön. Namaz kıl. Zira sen namaz kılmadın sözünden daha kolay ve rahatlatıcı oldu. Zira bu söze göre sayılanlardan bir eksiklik yapan kimsenin namazında eksiklik oluyor ve fakat tamamı heba olmuyordu. 2634 Namazın esasını bildiren bazı hadisler H.Z. Ali Allahu An anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Namazın anahtarı temizliktir. Namaz dışı şeylerle meşguliyeti haram kılan şey iftitaht ekbiridir. Namaz dışı meşguliyeti helal kılan şey de sondaki selamdır. 2635 Namazın uzunluğu ve kısalığı hakkında, Ebu Said radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve selamun öğle ve ikindi namazındaki kıyamlarını ne uzunluğunu tahmin ve takdir ederdik. Öğledeki ilk iki rekatin uzunluğunu Elif Lam Lim Tenzilif Secde süresini okuyacak kadar tahmin ettik. Sonra iki rekatin uzunluğunu da bunun yarısı kadar takdir ettik. İkindinin ilk iki rekatin kıyamının uzunluğunu, öğlenin son iki rekatinin uzunluğu kadar takdir ettik. İkincinin son iki rekati'nin uzunluğunu da bunun yarısı kadar, 2636. Namazın uzunluğu ve kısalığı hakkında, yine Ebu Sa'id zaidiyallahu an anlatıyor. Öyle namaz başlardı. Bu anda bir kimse bahkiye gider, ihtiyacını görür, sonra adres alır, gelir ve uzunluğu sebebiyle Resulullah'ın birinci rekatine yetişirdi, 2637. Namazın uzunluğu ve kısalığı hakkında. İbnü Mes'ud rivayet an anlatıyor. Bir gece Resulullah ve vesselam ile birlikte namaz kıldım. Öylesine namazı uzattı ki içimden çirkin bir şey yapmak geçti. Ne yapmak istemiştin diye sordular. Dedi ki oturup o ve vesselam'ı terk etmeyi düşündüm. 2638 Namazın uzunluğu ve kısalığı hakkında Fatim İbn Abbas rivayet buyurallahu anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, namaz ikişer ikişer kılınır. Her iki rekatte bir teşehüd vardır. Namazda uçuşu duyulur tazerde bulunulur. Temel gün tezellül izhar edilir. Ellerini kaldırırsın. Şöyle de dedi. Ellerini, içleri kendi yüzüne dönük olarak Rabbine kaldırır. İsteklerini ısrarla tekrarla söyleyerek istersin. Ya Rabbi! Ya Rabbi! Ya Rabbi kim bunu yapmazsa namazı eksiktir. 2639 Namazın uzunluğu ve kısalığı hakkında. Ammar İbni Yasir radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki. Kişi vardır. Namazını kılar bitirir de. Kendisine namazın cevabının onda biri yazılır. Kişi vardır. Dokuzda biri. Sekizde biri. Yedide biri. Altıda. Biri. Beşde biri. Dörtte biri, üçte biri yarısı yazılır. 2640, Hades'ten taharet, İbn Ömer Ömer radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah ve re vesselam buyurdular ki, a -ı -ı a h temizlik olmayan namazı kabul etmez. Hıyanetle kazanılan paradan verilen sadakayı da kabul etmez. 2641, Hades'ten taharet, Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, a i a h sizlerin namazını hadis-veki olunca yeniden abdest almadıkça kabul etmez. 2642, Hadesten taharet, yine Ebu Hüreyre Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Abdest olmayanın namazı da yoktur. Üzerine besme ve çekmeyenin abdesti yoktur. 2643, Hades'ten Taharet, H.Z.N.S. Rabiallahu An, Resulullah Aleyhisselatu ve Selam'ın her namaz için adres aldığını söylemişti. Kendisine, siz nasıl yapıyordunuz diye soruldu. Şu cevabı verdi, aldığımız abdest bozuluncaya kadar bize etiyordu. 2644, Hades'ten Taharet, Müreide Rabiallahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam Fetih gün bütün namazları tek abdestle kıldı. Ömer i̇bn Hatta Hattab Allahu An kendisine, Ey Allah'ın Resulü! Bugün şimdiye kadar hiç yapmadığın şeyi yapmış olmalısın demişti. Şu cevapta bulundu, Ey Ömer! Bunu bilerek yaptım. 2645, Hades'ten Taharet, H.Z. Ayşe Allahu anha anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Namaz kılarken kimin adresi kozulacak olursa hemen namazdan çıksın. Eğer cemaatle kılınan bir namazda ise burnunu tutarak ayrılsın. Burnunu tutmasına emretmesi, cemaate burnu kaymamış zannığını vermek içindir. Bu davranış, avretin örtülmesi ve kabihin gizlenmesi hususunda bir mevi edeve bir ayettir. 2646 Hades'ten Taharet İmam Malik merhuma ulaştığına göre, i̇bn Abbas radıyallahu anhüme namazda iken burnu kanardı. O da çıkar burnunun kanını yıkar. Geri döner ve önceki kıldığı namazını kaldığı yerden tamamlardı. Yine muhaftanın İbn-i Müseyyib'den kaydettiği bunun aynısı olan bir başka rivayet daha vardır. 2647 Hades'ten Taharet İbn-i Abbas Rab'iyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, bir kimse son rekatte oturmuşken daha selam vermeden hadis vakı olsa namazı caizdir. 2648. Elbise temizliği. Hz. Muaviye radıyallahu anh'in dediğine göre Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın evce iyi fakleri Ümmü Habibe ki kız kardeşidir sormuştur. Resulullah Aleyhissalatu vesselam İçerisinde kendisiyle temasta bulunduğu elbise sırtında olduğu halde namaz kılar mıydı? Ümûhabî beâdiyyallahu anha şu cevabı vermiştir. Evet. Yeter ki elbise de bir ayza meni bulaşıl görmemiş olsun. 2649. Elbise temizliği. H Z. Ayher anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam. Bizim kadınların çamaşırları içerisinde namaz kılmazdı. 2650. Elbise temizliği. İbn-i Ömer radıyallahu anhümayin anlattığına göre, cümbükem içinde terlediği elbise sırtında olduğu halde namaz kıldı. 2651 Elbise temizliği, Ebu Said Allah'u anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam ashabıyla namaz kılarken aniden, nalınlarını çıkarıp sol tarafına koydu. Bunu gören cemaat eder hal nalınlarını attılar. Resulullah aleyhissalatu vesselam namazı tamamlayınca "Nalınlarınızı niye attınız?" diye sordu. "Senin nalınlarını atarken gördük. Biz de kendine nalınlarımızı attık." cevabını verdiler. "Cebrail aleyhisselam bana gelip pislik olduğunu haber verdi, onun için attım. Öyleyse sizler mescide gelirken dikkat edin. Nalınlarınızda bir pislik, hazurat veya eza demişti. Görürseniz onu silin." O Ayırınızda olduğu halde namazınızı kılın. 2652 Setrul Avret B. i̇bn Hakim Allahu an anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e sorarak dedim ki, Ey Allah'ın Resulü! Hangi avretimizi açıp, hangi avretimizi örtelim zevcen ve sağ elinin sahip oldukları dışında herkese? Karşı avretini koru cevabını verdi. Ben tekrar, Ey Allah'ın Resulü! Erkekle olursa dedim, gücün yeterse avretini kimseye gösterme dedi. Kişi tek başına olursa dedim, kendisine karşı hayal edilmeye Allah daha layıktır dedi. 2653 Setr-ül Avret Ebu Said el-Hudri radıyallahu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Bir erkek başka bir erkeğin avretine bakmasın. Kadın da kadının avretine. Bir erkek aynı örtünün içinde bir başka erkeğe sokulmasın. Kadın da aynı örtünün içinde bir başka kadına sokulmasın. 2654 Setr-ül Avret i̇bn Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki Çıplaklıktan sakının. Zira sizin yanınızda sadece helaya girdiğiniz zaman ve Erkek hanımına sokulunca ayrılan melekler var. Onlardan utanın ve onlara karşı saygılı olun. 2655. Setrül Avret. Abdullah İbn Am İbni Asr'a da yallahuh an riva anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki sizden diri cariyesini veya kölesini veya ücretlisini evlendirdi mi? Artık onun avretine bakmasın. 2656. Setrül Avret. Hz. Ali da yallahuh an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam bana, Ey Ali! Dizini çıkarma! Ne canlı! Ne ölü! Başkasının dizine de bakma buyurdu. 2657 Setrül Avret, İbni Abbas Radıyallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah ve Vesselam Ulu Avret addetti. 2658 Setrül Avret, Ebu Radıyallahu Anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Omuzunuzu da ötmeyen veya şöyle demişti bir parçası iki omuzunuzu da ötmeyen tek parçadan müteşekil kumaş içerisinde kimse namaz kılmasın. 2659 Setrül Avret Yine Ebu Hüleyre Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Kim tek parçalı kumaş içerisinde namaz kılarsa onu iki omuz arasında çaprazlasın. Ebu Davud'un metninde kumaşın iki ucuyla omuzumda çapraz yapsın denmiştir. 2660 Setrül Avret Yine Ebu Hüreyri'nin rivayeti de şöyle gelmiştir. Resulullah aleyhisselatu ve re serema tek kumaş içinde kılınacak namazdan sorulmuştu şu cevabı verdi. Hepinizin iki parçası var mı? 2661 Setrül Avret Ömer İbni Ebi Seleme Allah'u an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam tek parça kumaşa sarılmış. Olarak namaz kıldı. İki ucu omuzlardan çaprazlama geçmişti. 2662. Setrül Avret. H.Z. Z Ayher Allahu Anha anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam buyurdular ki: Allah Hayiz görenin kadının namazını baş örtüsüz kabul etmez. 2663. Setrül Avret. Bu İbn-i Esved El-Halan'ın iki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zevce-i ipakleri Meymüne Radıyallahu terbiyesinde idi anlatıyor. Meymüne Radıyallahu Anha üzerinde izdar olmaksızın tek entaridir ile örtüsü inmiş olduğu halde namaz kılardı. 2664 Setrül Avret Muhammed i̇bn Zeyd i̇bn Kuntuz'un annesinden yaptığı nakle göre Annesi Ümmü Seremer Radıyallahu Anha'ya kadın Hangi giysiler içerisinde namaz kılmalı diye sormuştur. Sıfırda baş örtüsü ve ayağın üzerini örtecek kadar uzun entari içerisinde diye cevap vermiştir. 2665 Setrul Abret. Avret H.Z. Ayşe Allah'u Anha anlatıyor. Resulullah ve selam. Üzerinde çizgiler olan hamise kumaşı üzerinde namaz kılmıştı. Namazdan sonra çizgilere bir göz attı ve bu Hamisa'yı bu Cehni İbni Huzeyfe'ye götürün. Onun en bir caniyesini getirin. Zira bu beni az önce namazla meşgul etti buyurdu. 2666. Setrul Avret. Ukbe İbni Amir radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselama Re ipekten mamur bir kaftan hediye edildi. Kaftanı giyip içinden namaz kıldı. Sonra namazdan ayrılıp hemen kaftanı şiddetle çıkarıp attı. Sanki kaftandan gayrı memnundu. Bu, mutlakilere muhafık düşmüyor dedi. 2667 Setrul Avret H.Z. Ayşe radıyallahu anha demiştir ki Resulullah aleyhissalatu vesselam bir ucu beni örtmekte olan bir kumaşın diğer ucuyla örtünerek içinde namaz kıldı. 2668 Namaz kılınan yerler H.Z. Enes radıyallahu anhin anlattığına göre Büyük annesinin eliyle, Allahu anha hazırladığı bir yemeğe Resulullah Aleyhissalatu vesselam davet etti. Efendimiz şeref vererek yemekten yediler. Sonra kalkın size namaz kıldırayım buyurdular. Enes radyallahu an der ki: Ben uzun müddettir kullanılmaktan kararmış olan hasırımızı getirdim. Üzerine su çiledim. Aleyhissalatu vesselam üzerinde namaza durdu. Ben de ettim. Arkasında saf yaptık. Yaşlı annem de bizim arkamızda durdu. Resulullah ve vesselam bize iki rekat nafile namaz kıldırıp. Sonra ayrıldı. 2669 Namaz kılınan yerler. H.Z. Meymüne radıyallahu. Anha anlatıyor. Resulullah ve vesselam ben hayırlı halde kam hizasında dururken. Namaz kılardı. Secre ettiği vakit bazen elbisesi bana değerdi. Umra üzerinde namaz kılardı. 2670 Namaz kılınan yerler. H. Z. Enes radıyallahu an anlatıyor. Biz çok sıcak günlerde Resulullah aleyhissalatü vesselamla birlikte namaz kılardık. Biriniz alnını sıcak sebebiyle yere koyamayacak olsa, giysisini serer onun üzerine secde ederdi. 2671 Namaz kılınan yerler. Ber radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Koyun ağıllarında namaz kılın. Zira koyunlar mübarek hayvanlardır. Deve damlarında namaz kılmayın. Zira onlar şeytanlardandır. 2672 Namaz kılınan yerler İbn Ömer Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu Vesselam yedi yerde namaz kılmayı yasakladı. Mezbere çöplük. Mezbere hayvan kesilen yer. Makbere Mezarlık, Yol Geçeği, Hammam, Deve Damı, Beytullahi Haram'ın Damının Üstü, 2673, Namaz Kılınan Yerler, H.Z. Ebu Hüreyre Allah'u An anlatıyor. Resulullah ve selam şöyle dediler. Allah Yahudilere ve Hristiyanlara lanet etsin. Peygamberlerinin kabirlerini mescide çevirdiler. Ebu Davud'un dışındaki bir rivayette Hazreti Ayşe'den şu ziyadeye yer verilmiştir. Eğer bu endişe olmasaydı, Resulullah'ın kabri açıkta bulundurulacaktı. Ancak mescit ittihad edilmesinden korkuldu. 2674 Namaz Kılınan Yerler Ata İbni Yesar Dahimehullah anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam şöyle dua buyurdular. Allah'ım, kabrini ibadet edilen... Bir put kılma ve devamla dedi ki, Nebile'nin kabirlerini mersidler haline getiren bir kavme Allah'ın öfkesi artmıştır. 2675 Namaz Kılınan Yerler H.Z. Ali Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah ve selam. Beni mezarlıkta namaz kılmaktan menetti. Beni Babil toprağında da namaz kılmaktan menetti ve şöyle dedi. Zira orası meyundur. Hatta bir der ki, bu hadisin senedinde zayıflık olduğu söylenmiştir. Ben alimlerden kimseyi bilmem ki Babil toprağında namaz kılmayı yasaklamış olsun. Hadisin Resulullah'a nispeti sahih ise, bu yasak sadece, Hazreti Ali'nin şahsıyla ilgilidir. Böylece, onu küfede maruz kaldığı mihneta sıkıntılı hadislere karşı uyarmak istemiştir. Malum olduğu üzere küfe, Babil yarındadır. 2676 Namaz kılınan yerler. i̇dn Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam dineğinin üzerinde iken yönü hangi istikamette olursa olsun tesbih ediyor. Nafile namaz kılıyor. Rükü ve secde içinde başıyla imada bulunuyordu. i̇dn Ömer de böyle yapıyordu. 2677. Namaz kılınan yerler. bu davu bir diğer rivayette şu ziyadeyi kaydeder ve Vesselam nafile namaz kılmak isteyince, devesini kıbleye çevirir. Sonra iftitaht ekbiri getirerek namaza başlar. Sonra bineyi nereye yöneltirse yöneltsin. Namazını kılardı. 2678 Namaz kılınan yerler H.Z. Cabir Allahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam şöyle buyurdular. Küre-i bana bir mescit ve temiz kılındı. Ümmetimden her kim bir namaz vaktine ulaştı mı? Nerede olursa namazını kılsın. 2679 Namaz kuran yerler. İbrahim İbni Yezitet, Tehmi anlatıyor. Babamdan mescidin avlusunun kenarında Kur'an öğreniyordum. Bu sırada secde ayeti okumuşsam babam hemen secdeye kapanıyordu. Kendisine, babacığım yolda niye secde ediyorsun diye sordum. Dedi ki, ben Ebu Zehrabiyallahu Anh'in şöyle söylediğini işittim. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a yeryüzünde inşa edilen büyük mescidin hangisi olduğunu sordum. Mescid-i Haram olduğunu söyledi. Ben. Sonra hangisi dedim. Mescid-i Aksa diye cevap verdi. Ben. İkisi arasında kaç yıl fark var dedim. 40 yıl dedi ve ilave etti. Arız sana baştan ayağa bir mesciddir. Öyleyse nerede namaz vaktine ulaşırsan namazını orada kıl. Çünkü fazilet ondadır. Namaz vaktinin girdiği ilk andadır. 2680. Namaz kılınan yerler. i̇dn Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular. Namazlarınızdan bir kısmını ellerinizde kılın. Sakın onları kabirlere çevirmeyin. 2681. Namaz kılınan yerler. Müslümin Hazreti Cabir Allahu Anh'ten kaydettiği bir rivayette aleyhisselatu vesselam şöyle emretmiştir. Sizden kim namazını mescidde kılarsa namazından bir payhta evi için ayırsın. Zira Allah, evinde kılacağı namaz için dahi bir hayır takdir etmiştir. 2682 Namaz Kılınan Yerler Muaz İbni Cebel Rabiallahu Anh anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam ve bahçelerde namaz kılmayı da müstehap sevimli ve hoş addederdi. 2683. Namazda konuşmamak. Zeyd İbn Erkam da Allahu An anlatıyor. Biz namaz kılarken konuşurduk. Öyle ki herkes kendi yanındakine bir şeyler söyleyebilirdi. Derken şu ayet nazil oldu. Allah'ın divanına tam susun ve taatte durun. Bakara 238. Böylece sükür etmekle olunduk ve konuşmaktan en edildik. 2684 Namazda Konuşmamak İbn-i Mesud Adıyallahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'a selam verirdik. O da bize bu karbel ederdi. Necarşin'in yanından döndüğümüz zaman ona yine namazda selam vermiştik. Bize bu karbel eten selam vermedi. Ey Allah'ın Resulü! Dedik. Biz sana vaktiyle namazda selam verirdik. Sen de selamımızı alırdın, şimdi niye almıyorsun? dedik. Bizi şöyle cevapladı: Namazda meşguliyet var. 2685. Namazda konuşmamak. Mualliyetül Hakan es Sülemizade Allahu An anlatıyor. Ben Resulullah Sülullah aleyhissalatu ve ile birlikte namaz kılıyordum. Derken cemaatten bir şahıs hapşırdı. Ben, yerham Allah dedim. Cemaattekiler bana betbet baktılar. Bunu üzerine kızıp, ''Vay başıma gelen! Niye bana böyle bakıyorsunuz?'' dedim. Bu sefer ellerini dizlerine uğrarak beni susturmak istediler. Resulullah aleyhissalatu vesselam namazı bitirince bana iyi davrandı. Annen babam ona feda olsun. Ben oradan, ne önce ne de sonra, ondan daha iyi öğreten bir muallim görmedim. Allah'a yemin olsun o beni ne azarladı ne de öldü. ne de betimi yıktı. Sadece... Namazda insan kelamından dünyevi bir söz münasip değildir. Ona uygun olan söz. Tesbih. Tekbir ve Kur'an kiratıdır dedi. Ben. Ey Allah'ın Resulü. Dedim. Ben cahiliyeden daha yeni. Çıkmış birisiyim. Allah bize İslam'ı lütfetti ama bizde öyleleri var ki. Hala kahinlere geliyorlar. Bu hususta mı tavsiye edersiniz dedim. Sen onlara gitme. Buyurdu. Ben tekrar bizde kuşun uçuşuna rüsaireye bakarak uğursuzluk çıkaranlar da var dedim. Cevaben bu uğursuzluk zihni kalplerinde mevcut olan bir kuruntudur. Sakın onları gayelerine gitmekten alıkoymasın dedi. Ben bize kuma hatlar çizerek fal bakanlar da var dedim. Şu açıklamayı yaptı. Peygamberlerden biri de kuma çizgi çizlerdi. Kim çizgisini onun çizgisine uygun düşürürse isabet eder. Buyurdu. Ben, benim bir cariyem vardı. de cavaniye taraflarında koyun otlatırdı. Bir gün öğrendim ki bir kurt peyda olmuş ve sürüden bir koyun götürmüş. Ben bir insan oluyum. Herkes gibi. Ben de öfkelenirim. Bu hadise yüzünden kızıp cariyeye bir tokat askettim. Ravi der ki. Bu sözümü işitince Resulullah tokadımı fazla buldu. Yakıştıramadı. O halde onu azat etmeyeyim mi dedim. Bana bir getir hele. Dedi. Ben de Cariye'yi ona getirdim. Ona, Allah nerede diye sordu. Cariye, Sema'da diye cevap verdi. Bu sefer, ben kimim diye sordu. O da, sen Resulullah'sın. Diye cevap verdi. Bunun üzerine aleyhissalatu vesselam, onu azat et. Çünkü nedir buyurdu. 2686 Namazda konuşmamak. Ebu derdi adı Allah'u an anlatıyor. Bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselam namaza kalktı. Şunu okudun içtik. Senden Allah'a sığınırım. Sonra da üç kere. Seni lanet lanetleriyle lanetliyorum dedi ve de sanki. Bir şey yakalıyormuşcasına elini uzattı. Namazı bitirince. Ey Allah'ın Resulü. Dedik. Senden bugün daha önce hiç söylemediğin bir şey işittik. Ayrıca ellerini de açtığını gördük. Şu cevabı verdi. Allah'ın düşmanı olan iblis. Yüzüme koymak için ateşten bir alev getirdi. Ben de ona. Üç kere. Eûzübillahi dedim. Sonra da. Seni Allah'ın eksiksiz lanetleriyle lanetliyorum dedim. Geri çekilmedi. Üç kere tekrarladım. Sonunda onu yakalamak istedim. Vallahi kardeşim Süleyman'ın duası olmasa idi bağlı olarak sabaha erecek ve Medine'nin çocukları onunla oynayacaklardı. 2687 Başka meşguliyetleri terk. Muahhip Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam A. Musa'nın secde edeceği yerdeki toprağın düzlenmesinden su eğildi. 2688 Başka meşguliyetleri terk. Tirmizi'nin bir rivayetinde hadis şöyledir: Resulullah aleyhissallatu ve namazda çakılara dokunup düzlemekten sorulmuştur. Şu cevabı verdi: Mutlaka yapmak zorunda isen, bari bir kere yap. 2689. Başka meşguliyetleri terk. Ebu Zerda'da Allahu Amin'den imam ne kaydettiği bir rivayette şöyle buyurulmuştur: Sizden kim namaza durursa, sakın çakılara değmesin. Zira rahmet. Ona karşıdan gelir, 2690. Başka meşguliyetleri terk, H.Z. Ebu Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Allah, kula saat sağa iltifat etmedikçe rahmetleriyle yaklaşmaya devam eder. İltifat etti mi ondan yüz çevirir. 2691. Başka meşguliyetleri terk, H.Z. Ayşe Allahu An anlatıyor. Resulullah'a, namazda sağa sola bakmak iltifat hususundan sordum. Şu cevabı verdi. Bu bir kapı kaçırmadır. Şeytan kulu namazından kapağı kaçırır. 2692, başka meşguliyetleri terk, HZNF radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam, insanlara ne oluyor da namaz kılarken gözlerini semaya kaldırıyorlar. Dedi ve bu hususta sert sözler söyledi. Sonra konuşmasını şöyle tamamladı. Ya bundan vazgeçerler ya da gözleri çıkarılır. 2693. Başka meşguliyetleri terk. Yine Hazreti Emes anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu. Ve Selam bana şöyle nasihat etti. Ey olcuğum. Namazda sağa sola bakmaktan sakın. Zira o helak olmaktır. Eğer mutlaka yapacaksan bari nafilelerde olsun. Farzlarda değil. 2694, Başka Meşguliyetleri Terk, Sehni İbn-i L. Han Allahu An anlatıyor. Sabah namazı için ikamet okundu. Resulullah ve selam namaza başladı. Namazda Şib istikametine bakıyordu. Geceden, Şiba koruması için bir atlı göndermişti. 2695, Başka Meşguliyetleri Terk, İm Ömer Rabi Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü ve selam, i Kuba'ya namaz kılmaya gitti. Ensarda bir Allah'u anhum gelip, namaz kılarken kendisine selam verdiler. Ben Bilal'e sordum, namaz kılarken onların selamına nasıl mukabele ettiğini gördün. Bana bizzat göstererek, şöyle, dedi ve avucunu açıp iç kısmını aşağıya, sırtını yukarıya getirdi. 2696, başka meşguliyetleri terk. Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Tesbih erkeklere, el çırpma kadınlara. Mahsustur. 2697, başka meşguliyetleri terk. Abdullah İbn-i Şehir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve vesselam ile birlikte namaz kıldım. Namazda onun öksürerek boğazını temizleyip yere attığını ve sol ayağıyla sürttüğünü gördüm. 2.698 Başkan Eşguliyetleri Terk bu Davud'un rivayetinde şöyle gelmiştir. Sol ayağının altına tükürdü. Ayakkabısıyla sürttü. 2.699 Başkan Eşguliyetleri Terk bu Davud'un Ebu Nadra'dan kaydettiği bir rivayette elbisesine tükürdü. Kıvrımları arasında ovaladı denmiştir. 2.700 Başkan Eşguliyetleri Terk H z Ayşe Sadiyya Allahu anha anlatıyor. Bir gün dışarıdan geldim. Resulullah aleyhissallatu vesselam odada namaz kılıyordu. Kapı üzerine kapalıydı. Açmasını istedim. İlerleyip bana açtı. Sonra gerisin geriye namaz yahına döndü. Hazreti Ayşe kapının kıble cihetinde olduğunu belirtti.